Geyirlak ve Gretari Evvel zaman içinde mutlu bir krallıkta kral, kraliçe ve genç bir prens yaşarmış. Bu dünyada hiçbir dertleri yokmuş ama her şey bir gece bir ejderhanın aniden saraya saldırması ve genç prensi kaçırmasıyla değişmiş. Ejderha, ölüler diyarına kadar hızla ve uzun süre uçmuş. Ama Dağlar Krallığı'nın ordu komutanı tarafından yolu kesilmiş. Ejderha, canını kurtarmak için kaçmış. Genç prensi orada bırakmış. Çocuk Dağlar Kralının huzuruna getirilmiş. Kimsin sen genç dostum? Nereden geliyorsun? Uzaklardan geldim. Adım Grettari. Babam Goland kralıdır. Evet, o krallık gerçekten de çok uzaktı. Ona burada güvende olduğuna dair mesaj yollayacağız. O zamanı dek burada bizimle kal. Teşekkür ederim majesteleri. Dağlar kralı Goland kralına birçok mesaj göndermiş. Ama her seferinde ejderha büyüleriyle onları yakalamış. On mesaj sonra Golan't kralından geriye hiç mesaj gelmemiş. Dağlar kralı genç prensi evlat edinmeye karar vermiş. Evet kralım bu harika bir fikir efendim. Prens iyi bir adam ve ülkemiz için çok iyi bir kral olacak. Komutanın da Geyrlok adında bir kızı varmış. Büyüden de anlayan, güzel ve akıllı bir genç kızmış. O ve Prens Gretari yakın arkadaş olmuşlar. Zaman içinde birbirlerine duygusal olarak da bağlanmışlar. Geyrlok, babalarımıza nişanlanmak istediğimizi söylemeliyiz. Bir daha düşün Gretari. Sen bir prenssin ve bir prensesle evlenmelisin. Biliyor musun? Ne ben ne de babam böyle bir şeye inanıyoruz. Kalbimin tek kraliçesi sensin ve başka kimseyle evlenmem. Dağlar Kralı ve Komutan bu birliktelik konusunda çok mutlu olmuş. Gretari ve Gerlak'ın nişanı için plan yapılmış. Ama hayatın başka planları varmış. Ejderha ülkeye bir büyü yapmış. Geirlak ve Gretari'yi kaçırmış. Nihayet seni yakaladım Prens Gretari. Benden ne istiyorsun? Bana Ejderha'yında Dolunay'da doğmuş bir kral oğlu lazım. Onu ateşte kurban edeceğim. Böylece dünyadaki yenilmez tek varlık olacağım. O prens sensin ve şimdi seni ateşte kurban edeceğim. Dünya üzerinde yaşamış en güçlü eczerha haline geleceğim. Beni hemen bırak aşırı büyümüş kuş ve kılıcında neler yapabileceğimi gör. Gerçekten mi? Peki... Dövüş benimle. Gretari, bu dövüşte fazla dayanamazsın. Sana karşı büyük kullanacak. Şuradaki masanın üzerinde kül kutusu var. Dövüşürken onu bana getir. Sonra iplerimi kes ve yanımda kal geri çekil. Gerisini ben hallederim. Gierlak'ın söylediği gibi Gretari kül kutusunu ona getirmiş ve yanında kalmış. Ejderha asasını kullanmış ve tam da Gretari büyüsüyle vuracakken Gerlak külük Gretari ile kendisinin üzerine serpmiş. Ejderha'nın hapishanesi yok olmuş ve kendilerini birden okyanusun içinde bulmuşlar. Gretari ve Gerlak balinaya dönüşmüş. Balinalar hiç durmadan ejderhaya saldırmış. Ta ki ejderha kıpırdayamayana dek ve yuluş sona ermiş. Gretari ve Geirlak yüzerek uzaklaşmış. Yorgun ve bitkin bir halde kendi bedenlerine dönmüşler. O da neydi öyle? Ejderhalar suyu sevmez. Onu okyanusa çekmek yenebilmenin tek yoluydu. Ama buradan nereye gideceğiz? Krallığımız nerede? Krallığımız dünyanın diğer tarafında. Buradan gidebileceğimiz tek yer goland Babanın krallığı. Sahiden mi? Peki ne kadar uzakta? Seni bir anda oraya götürebilirim. Ama bir konuda söz vermelisin. İstemen yeterli Gerla. Ne olursa olsun... Asla su içmek için durmamalısın. Eğer vazgeçersen büyük bir talihsizlik yaşarız ve bunu yanından sakın ayırma. Küller seni kötülükten koruyacak. Bunu asla boynundan çıkarma. Çıkarırsan, müstakbel gelinin bunu fırlatana dek beni unutabilirsin. Ben hiç anlamıyorum. Ne olursa olsun su içmek için durmayacağım. Vazgeçersem büyük bir talihsizlik yaşayacağız. Bunu da asla bırakmamalıyım, asla. Ve bırakırsam, müstakbel gelinim bunu fırlatana dek unutacak mıyım yani? Ne gelini Gerlok ve seni nasıl unutabilirim ki ben? Ben sadece seninle evleneceğim. Büyünün tuhaf yöntemleri vardır, Gretari. Söylediklerimi yap, lütfen. Kesinlikle. Her şeyi tam söylediğin gibi yapacağım. Çok fazla gecikmem. Seni burada bekleyeceğim. Gerlach, Gretari'nin üzerine biraz daha kül serpmiş ve aniden kendisini goland Krallığı'nın sarayının kapılarında bulmuş. Saray tam karşımda şu an. O zaman derhal oraya gitmeliyim. Evet, sarayın kapısı çok yakında görünüyormuş. Ama Gretari ne kadar hızlı yürürse yürüsün, kapıya bir türlü ulaşamıyormuş. Neredeyse saatlerdir yürüyormuş. Kilometrelerce yürümüş ama bir türlü kapıya ulaşamamış. Güneş yakıyormuş. Prens Gretari yorulmuş ve susamış. O kadar susamış ki Geirlak'a verdiği sözü unutmuş ve derenin sesini duyduğu anda ona doğru koşmuş. <Gülüyor> Bu su olmadan burada ölürdüm. Olumsun oğlum. Ha baba? Evet benim. Ah, benim sevgili oğlum, seni çok özledik. Ben de sizi özledim anne. Geri döndün saraya gel, oğlumuza kavuştuğumuz için büyük bir kutlama yapalım. Golan prensi geri döndü. Krallıkta büyük kutlamalar yapılmış. Gretari, Gerlak'ın yapma dediği şeyi yapmış, su içmiş ve kolyesini kaybetmiş. Böylece Gretari, Gerlak'ı ve dağları unutmuş. Gerlak onu günlerce beklemiş ama gelmediği zaman ne olduğunu anlamış. Sevgili prensim beni unuttu. Rüzgarların anası, söyler misin ne yapmalıyım? Hayat tuhaftır ve kendi yolları vardır. Bazıları iyidir, bazıları kötüdür. Ama umutsuzluğa kapılma, her zaman bir çaresi vardır. Doğanın sesini duyan gerlak, külün bir kısmını kendine serpmiş. Ve prens, Gretari'nin su içtiği dereye ulaşmış. Kolyesini orada bulmuş ve onu hemen almış. Krallığa girmiş... ...ve iş aramaya başlamış. Buraya iş bulma umuduyla geldim. Herhangi bir yardımcıya ihtiyacınız var mı? Aa evet. Akıllı ve genç birine benziyorsun. Ağıla ve ahırlara bakmak için... ...senin gibi birine ihtiyacımız var. Sakıncası yoksa bunu yapabilir misin? Evet... Ne yapmam gerektiğini gösterin ve sizi tatmin edecek şekilde yaptığımı göreceksiniz. Madem öyle, benimle gel. Ormancının kızı, geğirlaka ne yapılması gerektiğini göstermiş. Ve geğirlak kısa zamanda işine öyle uyum sağlamış ki, ormancı ailesi çok memnun olmuş. Geğirlak ağlı ve ahırları temizlemiş. İnekleri otlamaları için ormana çıkarmış. Her türlü ihtiyaçlarını gidermiş ve hatta kamçı yapmaya bile başlamış. İyi biniciler onun yaptığı kamçıları almaya gelmiş ve ülkede ünlü olmuş. Bir gün Prens Gretari ormanda at binerken, yerlak da hayvanları otlatırken, "Ah! Evet, kamçı iyice gevşedi. Yardımcı olabilir miyim Prens?" Görünüşe bakılırsa kamçı bozulmuş. Çalıştığım yere gelirseniz size yenisini yapabilirim. Sahiden mi? Krallığımızın ünlü kamçı yapımcısı sen misin yani? <gülüyor> ünlü olup olmadığımı bilmiyorum prens ama kamçı yapmayı bilirim. Gretari Gerlaki hiç hatırlamıyormuş. Onunla birlikte ormancının evine gitmiş. Ve orada kısa zamanda bir kamçı yapmış. İşte kamçınız prens. Teşekkür ederim. Bu mükemmel. Peki bunun için ne kadar ödeyeceğim? Peki, eğer bir şey verecekseniz bir söz verin. Ne zaman nişanlanırsanız, nişanınıza beni de davet edin. Ve davette tam yanınızdaki yeri bana ayırın. Bak sen, bu... Oldukça tuhaf bir istek. Ama sana söz veriyorum, dileğin gerçekleştirilecek. Sizce prens, prensesle mi evlenmeli? Şey, evet gelenek böyle. Yarın komşu krallığa gidiyorum ve oradaki yedi prenses arasından bir gelin bulacağım. Kamçı için teşekkürler. Böylece Gretari ertesi gün komşu krallığa doğru yola çıkmış. Ve gelenek olarak... İçlerinde en güzelini gelin olarak seçmiş. Düğünün Golan'ta yapılması gerekiyormuş. Gretari'nin seçtiği prenses biraz aksi biriymiş ve kısa zamanda ondan hoşlanmadığını anlamış. Bu tekneye binmemi mi bekliyorsun benden? Çok çirkin bir şey. Bu bir tekne değil, bu bir gemi. Ve ne kadar güzel olmasını bekliyorsun ki? Bu kadar zevksiz olduğunu bilseydim seninle asla evlenmek istemezdim. Ah, hadi gidelim artık. Prens ve prenses Golanda ulaşmış. Ama prensesin tavırlarında bir düzelme olmamış. Ne kadardı küçük bir sarayın varmış senin? Sarayın bin tane odası var. Başka kaç tane istiyorsun? Çirkin ve küçük. Ah! Oh. Sonunda nişan günü gelmiş. Sözünü tutan Gretari, gerlakı davet etmiş. Ve ziyafet sırasında yanında oturmasına izin vermiş. Bu prensesin hiç hoşuna gitmemiş. Masamızda oturan bu kadın da kim böyle? O Goland'ın ünlü kırbaç yapımcısı. Ne? Bir kırbaç yapımcısını masamıza mı oturtuyorsun sen? Kendine gel lütfen. Bu ne cüret! Görünüşe bakılırsa sıkıntının sebebi benim. Belki de gitmeliyim. Hayır! Sana söz verdim. Bu hediyeyi kabul edin prens. Bunu boynunuza takın. Sözünüzü tuttuğunuzu kabul edeceğim. Tabii ki. Bu, Bu kolyeyi asla çıkarmamalısın. çıkarmamalısın. Eğer çıkarırsan... Müstakbel gelinin bunu fırlatana, fırlatana dek beni unutursun. Bu kadar çirkin bir kolye takamazsın. Gerlok, sensin. Sonunda beni hatırlıyor musun? Evet, Evet, çok çok özür dilerim. Verdiğin talimatlara asla uymadım. Ne yaptım ben? Burada neler oluyor? Önce bu çirkin kadını nişanımıza davet ettin. Sonra masamıza oturttun. Ardından o çirkin kolyeyi taktın. Bu, bu ne aşağılama... Dem öyle canım, bu çirkin krallıkta ve bu çirkin sarayda kendini bu kadar aşağılanmış hissediyorsan, belki de oğlumla nişanlanmayı bir daha düşünmelisin. Ah evet, hemen şimdi babama dönmek istiyorum ve bu nişan burada iptal edilmiştir. Oğlumun kalbinin kırılacağından eminim ama çirkin gemimizle babanın krallığına en kısa sürede yollanman için ayarlamaları yapacağım. <gülüyor> evet Tanrı'ya şükür. Burada kimse onu özlemeyecek. Bu etkileyici kız da kim? O hayatımın aşkı anne. Beni size sağ salim getiren kadın. Ve prens ailesine dağlardaki hayatıyla ilgili her şeyi anlatmış. Ama ben prenses değilim majesteleri. Prenslerin sadece prenseslerle evlenebileceğini kim söylemiş? İnsanlar sadece sevdikleri için evlenmeli. Ve birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Böylece Goland Kralı, Dağlar Kralı ve Ordu Komutanını getirtmiş. Gerlak ve Greta'nın düğünleri muhteşem bir şekilde kutlanmış. Bir daha asla ayrılmamışlar. Gerlak ve Greteri ölene dek mutlu yaşamış.